İyi ama en sevdiğim yiyecekten asla vazgeçemem. Çok üzücü. Fakat en sık duyduğumuz ama ne yazık ki bu. Neden mi üzücü? Bir düşünün bakalım. Hayvanların ahlaki açıdan önemli olduklarını ve geçerli bir sebebimiz yoksa onlara acı çektirmememiz gerektiğini söylüyoruz. Bu ahlaki yükümlülüğü kabul ediyoruz ama sevdiğimiz bir şeyi, parantez içinde et ya da süt ürünleri veya yumurta, parantezi kapat, yemeği bırakmak bize zor geldiği için bu yükümlülüğü yok sayıyoruz. Ve köpek dövüşünü çok sevdiği için bundan bir türlü vazgeçemediğini söyleseydi onu anlayışla karşılar mıydık? Damak tadıyla ilgili tercihlerin önemli ahlaki meselelerin önüne asla geçemeyeceğini ve bir yiyeceği seviyor olmanızın ahlaklı bir yaşam sürmenizi engellememesi gerektiğini düşünüyor olsak da, onsuz yaşayamayacağınızı düşündüğünüz her yiyeceğin vegan muadili olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Etin ve parantez içinde eriyen çeşidi de dahil olmak üzere peynirin vegan versiyonlarından tutalım, çeşit çeşit vegan süt ve dondurmaya dek pek çok seçenek mevcut. Fakat bunların birer muadili olmasaydı bile, yani hakikaten tadına doyamadığımız bir şeyden büsbütün vazgeçmek zorunda olsaydınız bile, hayvanlara atfettiğiniz ahlaki değere rağmen, onların acı çekmeme ve hayatlarını sürdürme çıkarı karşısında, ...sizin damak zevkinizin daha önemli olduğunu gerçekten söyleyebilir miydiniz? Örneğin süt ürünleri... ...çoğu buzağının hayatının sona erdiği et üretim tesislerini desteklemekle kalmıyor... ...ayrıca yavruların doğduktan hemen sonra... ...ya da en geç birkaç gün içinde annelerinden ayrılmasına sebep oluyor. Bir peynirli pizza... ...ya da bir dondurma... ...veya kahvenize koyduğunuz o krema... ...yol açtığımız bunca acıya ve ölüme değer mi? Bütün bu ürünlerin hayvansal olmayan mükemmel muadilleri var. Ama olmasaydı bile... ...ya da bunlara paranız yetmeseydi... ...veya yaşadığınız yerde bunları bulamıyor olsaydınız bile bu korkunç endüstri ve yavruların annelerinden ayrıldığı bu rutin uygulamayı desteklemeye değer miydi? Son olarak bazı insanlar peynire tırnak içinde bağımlı olduklarını iddia ediyor ve tıp dünyasından birkaç kişi de yine tırnak içinde peynir bağımlılığı tırnağa kapat diye bir şeyin varlığını kabul ediyor. Bu Şüphe uyandıran bir iddia. Çünkü bu kitabın yazarları olarak biz de vegan olmadan önce ciddi miktarda peynir tüketiyorduk. Ve ikimiz de bir süre için peyniri gerçekten özlesek de bir tırnak içinde yoksunluk krizi ya da canımızın çok çekmesinden daha önemli bir problemle karşılaşmadık. Ayrıca Tanıdığımız veganların çok büyük bir bölümü bu sözde tırnak içinde bağımlılığı duyduğunda müstehzi bir ifadeyle gülümseyecektir. Çumumuz peyniri gerçekten çok seviyorduk ama ahlaki bir tercih yaparak peynir tüketmeyi bıraktık. Açıkçası bu meseleyle ilgili tırnak içinde bağımlılık diye ifade edilen şeyin aslında peynir veya başka herhangi bir yiyeceğe Ya da pornografi gibi sık sık tırnak içinde bağımlılık olduğu iddia edilen problemli ve ahlak dışı davranışlara yönelik duyulan güçlü istekten farksız olduğunu düşünüyoruz. Peynir yemeği bıraktıktan sonra canınız çok peynir çekebilir. Ama bu sadece bir arzudur ve sevdiğiniz diğer şeylere duyduğunuz arzudan hiç de farklı değildir. Daar waren we half